Hocam eşler e, çocuk istemiyorlar, e, böyle bir durumda hüküm nedir? Her iki eşle birlikte çocuk istemiyorlar ise evet. bunların korunmaları dinen caizdir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Bu korunma yöntemleri de zaten günümüzde bütün evlerin bildiği bir hadisedir. E, korunma yollarından birini yaparak, metotlarından birini kullanarak çocuk olmasını engel olabilirler. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Evet. Olduktan sonra da müdahale etme hakları yok. Hayır. <gülüyor> evet. Yani bütün korunma yöntemlerine rağmen çocuk dünyaya, çocuk ana karına rahme düşerse ondan sonra o kutsal bir hayattır. Orada anne babanın müdahale etme hakları yoktur. Evet. Ancak annenin meşru bir mazereti varsa, diyelim ki gebeliği devam ettirmesi halinde ölüm riski veya feç kalma veya bir uzvu kaybetme gibi böyle kesin bir zararla karşı karşıya kalacak ise işte o takdirde sağlam hayatı, kesin hayatı kurtarmak için muhtemel hayatı ne yapabiliriz? Feda edebiliriz. Bunun dışında hiçbir şekilde engelli olacak işte şu hastalığı var veya bu hastalığı var diye ceninin onun düşürülmesine veya aldırılmasına, kürtaj yoluyla vesaire Asla caizdir diyemeyiz. Yalnız şunu söyleyeyim yeri gelmişken. İnsanlar sanıyorlar ki mesela kürtaj şeyi, çocuk olmasın diye alınan önlemler, engelleyici, hamileli engelleyici metotlar yenidir diye sanıyorlar. Yok bu çok eskidir. Çok çok eskidir. <gülüyor> Eski kitaplarımızda mesela kadınların çocuk olmasının önüne geçmek için rahmi bir... E, Bezle bir kumaş parçasıyla tıkadıkları kayıtlıdır. Ne olur? Sprel görevini yapmış olur. Ya yani var. rahme e, siperim gitmediği vakitte döllenme olmaz. Yumurtanın döllenmesi olmaz. Böylece çocuk olmaz. Çok eski çağlarda bu korunma metotları değişik şekillerde kullanıldı. Azil yani. var. Kadının işte bir kumaş parçasını e, rahme giden yolu tıkaması var vs. metotları var. Günümüzde bu metotlar geliştirilmiştir.